BÖLÜM 325 Bir kimsenin, şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk demesinin yasak olduğu. Hadis 1733 Zeyd İbni Halid el-Cühenî, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'de, geceliğin yağan yağmurdan sonra,